esl zimmumat da teniştaku minha ismihu taala qadimun wal qadim la maddata lahu fa huwa ka sa'ir al a'lam al mahdha şimdi illa mehl ihtilaf etmiş şimdi öncelikle şunu söyleyeyim selef şuna inanır Allah azze ve celle'nin bütün isimleri müştaktır türemiş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 yani hiçbir manaya delalet etmeyen bir kökten türememiş. Altında bir sıfat olmayacak evet. o zaman değil mi? Onlara göre otomatikman. Ama biz ehli sünnet olarak diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin ismi türemiştir. Evet. Şimdi oku bakalım ne diyecek? Ancak doğru olan bu ismin müştab belli bir kökten türediğidir. Evet. Türediği... Belli bir kökten türemiş evet, evet. o zaman Allah Azze ve Celle. Evet. evet, bunun türediği. Bunun türediği ilk kökün hangisi olduğuna ise görüş ayrılığı vardır. Tamam. Vardır. Şimdi, Ehl-i Sünnet hangi kökten türemiş ee, nedir? Ha, onda tartışmış mı? Tartışmış. Ha, ama Ehl-i Sünnet neye inanmış sonuç olarak? Müştak olduğunu, Müştak olduğunu inanmış. Türemiş olduğunu inanmış. Tamam. Camit dondurulmuş hali. Evet. Türememiş yani. Tamam. Duvar kelimesi hangisi? Nereden türemiş?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 Elihe mi? Elihe mi yazmış? Evet. Elihe yazmışlar. Olamaz. Elihe ya ne Hata. Oraya hata yaz. Buraya bağda edersin. Beşiler soy hata yapalım. Evet. Tamam. Evet. Boş ver orayı. Ben notlarımı da tamam. sen elehe. Elehe'den? Hı -hı. Elehe olacak. Tamam mı? Evet. Elehe yazayım buraya. Elehe. eli hedef sen bidat tehlinin bidat tehlinonu elih ediyor sübhanallah yanlışlar. Eli heyye alehu ulûheten ulûheten ilâhatan ilâhatan ve ulûhiyeten Elehe ye'lehu uluheten ilaheten uluhiyeten. Bunu ezberliyorsun. Bunu ezberliyorsun. Elehe ye'lehu uluheten ilaheten uluhiyeten. Elehe ye'lehu ve uluheten ve ilaheten ve uluhiyeten. Şimdi elehe ibadet etti. Ye'lehu ibadet ediyor. Uluheten ibadet etmek. İlaheten ibadet etmek. Uluhiyeten ibadet etmek. Biz Tevhid-ül Uluhiye'yi buradan getiriyoruz. İşte bak Uluhiye. Elehe'nin mastarı. Evet. Tamam İşte buradan geliyor. En sonunda ki. Evet. Yeten değil mi? O zaman Tevhid-ül ulu Uluhe. Tevhid-ül İlahiye. Tevhid-ül Uluhiyye. Bunların hepsini diyebilirsin. Evet. O zaman Elehe kökünden geliyor dedik. Allah ismi. Evet. Elehe ne demek? Abede demek. Yazıyoruz hemen. Abede. İbadet etti. Ye Elehu ibadet ediyor. Uluheten ibadet etmek. Tevhidül uluhiyye. ilahiye, uluhe, bunlar ibadet etme tevhidi yani. Elehe karşılığı Ele abede demek. İbadet Hayır. etti. Aynı değil mi? Elehe abede demek. Ye Elehu muzarisi. İbadet ediyor. Tamam. Uluheten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 Bunu ezberliyoruz ha, elehe ye'elehu uluheten ilaheten Uluhiyeten. Beş tane. Bu senin ne işine yarar? Mesela birisi var, Selefe diye yazmış, hem de Türklerden. Selef ilim ehlinden birisine reddiye yazmış. İsmi boşlar. ver, tanınır Türkiye'de. Arapça yazmış hem de bunu. Türkiye'de kimse bilmezdi bu kolay kolay. Kendisi Türktür ama Arapçası Türkçeden daha iyi olduğu için Türkçe yazamıyor. Bazen Arapça yazıyor, talebeleri Türkçeye çeviriyor. Konya'da yaşar. Bu reddiye yazarken diyor ki daha diyor bir adamın kitabı var. Seref e, ehlerimizin e, Onun bir kitabı var. Akide ile alakalı. E, oradaki hataları tespit etmiş. Bir tanesi de diyor ki bunlar diyor ki tevhidül uluhiyye diyorlar diyor. Evet, tamam. Bir kere diyorlar ki tevhidül uluhiye, bir kere bu lafzı bile yanlış kullanıyorsunuz. Siz tevhidi anlayasınız diyor bize. Tevhid uluhiye denmez diyor. Diyecekseniz ilahiye denir. Sartta bile hatanız var diyorsun. Arap dili kaydısında halbuki yok öyle bir şey. Al bak. Elahiye, Elahi uluhiyeten, uluhiyeten şey ilahiyeten. Bak, o diyor ki tevhid uluhiye ilahiye denir. Bir tane maslarını almış. Halbuki bak kaç tane var? Uluhiyeten, ilahiyeten, uluhiyeten. O zaman tevhid uluhiye denir. Tevhid ilahiye daha sah, daha sahih, daha da sahih ilmen. Onda bir şey ona bir şey demiyoruz. Ama hata değil. O hata olarak atacakmış oraya. Evet. O da boş. Evet. Bunu ezberliyoruz tamam mı? El-Eheye evet, <gülüyor> ilehu uluheten ilahaten uluhiyyeten. Evet. Ha. Evet. Devam et. Şeyh ne diyor? Geriye alacağız. Evet. Bunların hepsi ya. la ilahe illallah ile alakalı. Tamam. Hepsi. Yani en baştan mı okuyacağız hatırlamışsın ha. Yoksa aşağıda kaldığımız yerden? Yok, kaldığın yerden devam et. Tamam. O ee düzelttiğimiz yerden evet. devam et, he. Sesli. Hı. Değil mi? Hı hı. Bu kökün ibadet etmek anlamına gelen elehe yâlehu ilâheten uluhheten yazmış, burada Heh. yazmış. Yo, doğru doğru, uluhheten. Uluhheten'den geldiği... Kaç tane yazmış o? Dört tane yazmış, burada. Böyle yazmış. Ah iyi bak, öyle mi yazmış? Orada evet, da ne bir ne hata ne var. var. Oraya da bir çizgi çek elehe ye'lehu uluheten ilaheten uluhiyeten tamam. ilaheten uluhiyeten demiş uluhiyeten evet. o zaman muzari'den sonra üç tane master uluheten tamam ilaheten il il ve uluhiyeten bu evet. da yazmamış right. evet. evet evet den geldiği söylendiği gibi şaşırıp kalmayı ifade eden ha. şimdi şaşırıp kalmayı ifade eden şu kelimeden de gelmiş diyorlar. Onu kim söylüyor? Kerem ehli. Evet. İşlerine yarıyor. Kerem ehli şimdi neyden türemiş diyorlarmış? Söyle bakayım. Elihe. Elihe bak. Evet, evet. Biz bizim anladığımızı Elihe diye üste, üste çevrilmiş. Evet, tabii ki bu onların çevirisi. geldi. Elihe diyor onlar evet. biz Elehe. Evet. Ha. onlar Elihe'den. Ne gibi bir manası var? Elihe ile Elehe arasında fark var. Elihe dedik. Yazıyoruz buraya. Başka? Ya'lehu. He ya'lehu. Evet. Tamam. Muzarisi Elehen. Dur.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 Yani onlara göre Allah'ın manası ne oluyor? Şaşırıp kalınan. Evet. Allah ne demekmiş? Şaşırıp evet, kalınan. Biz ne diyoruz? Allah ibadet edilen. edilen. E i̇kisi de muhtemel. Evet. İrab noktasında. Değil mi? O zaman naslara döneceğiz bu anlamı için. Oraya daha şimdi gelmiyor o zaman. Tahi, tahi, şöyle şöyle. Heh, t h ha ye ra Tahayyere.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 Salim olmak için. Muaz ibn-i Cebel'i yolladığı zaman Yemen'e ne diyor? Yemin. Ya Muaz, inneke te'eti kavmen min ehlel kitabı. Sen kitap ehli bir kavme geliyorsun. Evet. Evvele tedu... de olur, evveli de olur İran'da. Evet. Felyekun evvele ma ted'uhum ileyhi şehadetü en la ilahe illallah. Onları davet edeceğin ilk şey şehadetü en la ilahe illallah olsun. Allah'tan başka ilah olmadığını. Fe inhum ata'uke fî zâlik. Eğer onlar sana bu konuda itaat ederlerse. Fe'alimhum onlara bildir enne Allah iftar ala'ihim Allah onlara gece ve gündüz içinde 5 vakit namaz farplamıştır. İlahireh devam ediyor. İbn Abbas'ın İbn Abbas'tan gelen diğer bir rivayette bu hadis hakkında ne diyor? Evvelemete'luhum ileyhi en yevhidu Allah'ı tevhid etmeleri olsun. Tamam? Şimdi kişiye ilk vacip şehadetü en la illallah. Hmm. Her mübolid müboliden yuldu Değil mi? Evet. Her me doğan fıtrat üzere evet. doğar. Evet. O zaman tevhid-i rububiyet değil. Vacip zaten kişi tevhid-i rububiyet e olarak, <gülüyor> programlı olarak doğmuş. Evet. Tamam. Şimdi bunları anladıktan sonra diyoruz ki bize ilk vacip olan bak bütün peygamberlerin daveti neydi? لَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ عَبَدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِ بُتْ دَعُودِ Biz her ümmete Allah'a ibadet etmeleri ve tağuttan kaçınmaları için Resul'le yolladık. Demek ki bütün Resuller'in ortak daveti neymiş? Tevhid-i Uluhî. Şimdi kelam ehline göre ilk vacip ne? Birkaç görüş var birbirine yakın. Demişler ki en-nazar. Yaz bunu. Bunu yaz. Demişler ki ilk tevhid en-nazar. Anlatacağım bunları. En-nazar. Mu'tezile mesela. En-nazar. Veya eşek. Bunu da yaz. İki eşek. Üçüncü tam lafız olarak aklıma gelme mana olarak mukaddemun nazar yazalım.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 Inna Allahu Inna Aleih Raja. Bir eksik var derhal de. Onu düzeltir misin Allah yanlış olanları düzelt. Ne? Ka, Kafandalı derhal da. Bizde ilk dikkate aldığımız dedim. Kelameli demedin de bizde dedim. Tevhid Ruhu i̇lk ha, bir şey. ilk kayıtlı. Ha Oluh ile. Tam. Oluh ile doğru. Hı <gülüyor> hı. Ee, uykusuzum. Evet. Tamam. Estağfurullah. Sen, İyi düzelttin. Tevhidul Uluhiye. Evet. Rububiyet demişsem yalnız bizde Tevhidul Uluhiye. Ne dedim ya Neydi, Biz İbrahim Aleyhisselam'a da hala nazar etti diyoruz değil mi o zaman? Allahu Ekber. Ama tabi değiştiriyor o zaman. Ondan sonra Rububiyet de şeydi de bu sefer Rabbi arıyordu. yani Kimsenin yapmadığını yapıyordu. He? Burada da şu beyan edilsin. İbrahim Aleyhisselam hiçbir zaman o benim Rabbim deyip inanmamıştır ayı güneşe. O, o kavmine münazara ederken onu söylemiştir İbrahim Aleyhisselam. Peygamberlik geldikten sonra o cümleyi söylemiştir. O cümlenin de aslı bu mu benim Rabbim? Bu benim Rabbim olamaz demektir. Evet. Tamam, onun münakaşasını da yapacağız. Evet. Tam bir safsata yani artık ne diyeyim? Ben. Ya Kur'an ehliyiz ya sünnet ehliyiz. Kur'an'ı okuyup anlıyoruz işte ne güzel. Allah. Şimdi dedik ki en nazar demişler evet. bunlar tamam mı? Hı. <gülüyor> en nazar. <gülüyor> ha bu arada şunu beyan edeyim. En'am suresine bak. Net bir şekilde orada orada var, evet. tamam mı? Net bir şekilde var. Peygamberlik geldikten sonra bu olayı okuyabiliyor, tamam? Mı? Açık ve net. Allah ona yerin göğün melekuşunu veriyor, yakın veriyor. Yakın vahiy demek, vahiyden sonra oluyor evet. Onu tartışırız biz, tamam mı? Şöyle tekrar edile, olay için hani böyle getiriliyor, bu olay için. Biz şimdi böyle aciz oluyor. olduğumuz için. Böyle Hı. getiriliyor, azfir. Şey diyorlar bu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 Olur. Olur. Olur. Ha. Yani. Ha. Bunlardan bazıları tartışmışlar. Demişler ya nazar olur mu? Kerem ehli arasında şimdi tartışıyorlar. Hı -hı. vacip <gülüyor> Diyorlar ki ya nazar olmaz. Şek diyeceğiz biz buna. Şek. Şüphe edecek önce Allah'tan. Haşa. Önce bir şüphe edecek. Neden? Diyorlar ki eğer sen Allah'tan şüphe etmezsen yarın bir gün sana bir şüphe gelirse onu defedemezsin evet. Önce bir şüphe edeceksin. Diyeceksin ki ya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 E diyorlar ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Allah'tan başka Hayır, düşünülecek, yok. hayret edilecek yoktur. yoktur. Biz de ne diyoruz? Allah'tan başka ibadet edilecek Hayır, yoktur. yoktur. Şimdi, biz bırak bu irap Allah şu kökten geliyor. Biz e, hadislerle, diğer ayetlerle takviye ederek bunları çürütemez miyiz? Çürütürüz. Evet. Ama tabiri caizse bu işin biraz neyi olur? Kaçamak noktası. Yani sen aciz misin ki bu noktada da ona cevap vermemeyi değilsin? Selef, başka naslarla takviye etmiş.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 ...sen bir nas getiriyorsun, adam onu bir şekilde çürütüyor... ...sen hemen başka bir nas'a geçiyorsun... ...dur, ben on, onunla bari geleyim de mesela... ...mesela ne gibi... ...sen diyorsun ki işte... ...mesela sünnet inkarisiyle tartışıyorsun... ...diyorsun ki Allah kitabı ve hikmeti indirmiştir... ...tamam mı... ...gerçi e, Sübhanallah... ...Türkiye'de neresinden tutacaksın ki... ...yani sünnet inkarisi... ...cısı ciz, yok ki adam gibi olsa... ...ona da cevap veremeyeceğiz Türkiye'de maalesef... ...biz verdiğimizi zannediyoruz... ...diyorsun ki kitap ve hikmeti indirmiştir Allah...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 Güzel cevap verir adam. Biz ne diyoruz? Amel imandan, amel imanla birdir. Amel imandandır. Evet. E Allah Allah Kur'an'da demiyor mu? İman edenler ve salih amel işleyenler. Bak Allah ayırdı. Evet. Evet. Ayırdı ama ayırdığı, ayırdığı halde birdir bunlar. O da aynısını söyleyecek. Bak Allah ayırmış bunları ama birdir. Evet. Siz nasıl Allah imanla ameli ayırdı? Dedi ki iman edenler ve salih amel işleyenler. Evet. Biz bunu ne yaptık diyecek adam şimdi hadisin kâdesi. Siz bunu ne yaptınız diyecek. Bir yaptınız.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 her bildiğin delili ispatlamak zorundasın, fıkhetmek zorundasın. Evet. Aksi halde ya bir dahaki getireceğin delili de çürütürse? Tabii kollar havada kalıyor Hı. İnan hangi delili getirirsen getir Seref'in delilini çürütecek bir şey bulurum. Bulursun. Bulursun. Ama meşelenin fıkhına inersen, ilmi olarak tahkik edersen bir delil bile yeter. Tamam Şimdi bunu neden söylüyorum?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 Evet. Demiyoruz ya bak bir Selam amcasına böyle böyle dedi vesaire. Eğer Tevhid-i olsaydı amcası bunu kabul ederdi. Çünkü Mekke'li müşrikler Tevhid-i zaten kabul ediyorlardı. Oraya girmeden buradan da vuracağız önce onları. Sonra diğer naslarla vuracağız. Kaçmayacağız başka delille hemen. Evet. Olsun ne kolay. Heh. Şimdi diyoruz ki bak Allah kelimesi nereden türemiş? İlahı. Elehe'den, elehe. Elehe. Sonra elehe Allah kelimesinin ismi fa'il. fail. Şey, e, e, pardon. Allah kelimesi ismi meful Yani ibadet edilen. Ha, Hı. Şimdi Allah'taki eliflamı çıkar, geriye ne kalıyor? İlah. İlah. Bak, ilahun, ilahun. Geriye ne kalıyor? İlah. O zaman Allah ilah'tan geliyor. İlah elehe'den geliyor. Allah ilah'tan geliyor, değil mi? Lafız olarak söylüyoruz. İlah'tan geliyor. Evet.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 batal istediler. bunu ezberliyorsun evet, evet, evet. iza jaa ihtimalu batal el istidlal ihtimal varid olursa istediler batıl olur bunları açık yazmamıştık yazalım demi yazalım evet. iza jaa evet. ihtimalu batalel, batalel Eğer جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بطل الاستدلال. Bak şöyle istidlal. Tamam? Eğer bir nasta bir nasa ihtimal varid olursa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 İhtimal soktun mu şimdi sen mecbursun benim tarafıma geçeceksin. Ne manada? Hadi gel ikimiz naslara bakalım. Nebis Aleyhisselam La ilahe illallah nasıl anlatmış? Sahabeler nasıl anlamış? Mekkeli müşrikler bu kelimeyi duydukları zaman ne yapmışlar? Evet. Nebis Aleyhisselam amcasına kul, kul ya emmu La İlahe illallah. Ey amca La ilahe illallah dediğinde. Evet. Bunlar fırladılar ayağı değil mi? Hatta Allah Azze ve Celle ayette ne dedi? Ece, onlar, onların, onların sözünü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 edilen kıldılar evet. diyor. Ona itiraz, Hı. Ona itiraz ediyorlar. Çünkü aksi halde onların rububiyette bir sorunu var mıydı Mekkeli müşkerin? Rububiyette var mıydı? Vardı. Vardılar. Çok azdı az az az var. mı? Mesela biz Türkiye'de onu söylüyoruz bu bu hoş bir şey değil yani. Mekkeli müşkerin rububiyette bilmem eski kavminin rububiyette sorunu falan yoktu bunu. Bunlar hoş bir şey değil yani. Asıl sorunu uluhiyetteydi. Uluhiyette. <gülüyor> sorun. Rububiyette pek bir sorunu yoktu.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 Ee, Filistin'de, Cezayir'de, adam Türkiye'de yardım istiyor şeklinde. Evet. Bu adam dua ibadet mi? Evet. Hadiste geçtiği gibi güzel. Dua ibadet. Evet. "Kalle rabbukumud'uuni estecibleikum innellezine yestekbilun an ibadeti sayedhuluna cehenneme evet. dakhira." Evet. Rabbimiz dedi ki bana dua edin, duanıza ibadet icabet edeyim. Evet. Bana ibadetten yüz çevirenler zelil olarak cehenneme girecekler. Bak duayı ibadet simlendirdi. Hadiste de eddu'a ibadet. El ibadet. Dua ibadettir.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 Peki bu görmek, duymak, tevhidin hangi kısmıyla alakalı? İsim sıfat. İsim. Aynı şekilde yine e, rububiyetle de alakalı. Çünkü isim sıfatla rububiyet asla hiç ayrılmaz. Tamam mı? Tamam. Bu adam bu noktada neyle de şirk koştu? İsim, o şeyh'in kendisini duyduğuna inanarak isim sıfatla duyma görme. Evet. Tamam Peki bu adam niçin yardım istedi? Ondan haceti kaldırsın diye. Evet. Değil mi? gücünü gücün yettiğinden bu neyle alakalı? Rububiyetle rubiyet. alakalı. Güzel. Mekkeli müşrikler, Mekkeli müşrikler, Allah'tan gayrısından yardım istemiyorlar mıydı? İstiyorlar. İsterken Tevhid'in, Rubiyet'in üç kısmında da şirki vardı onların. Evet. Başkaları da var. Bunlar kemir olduktan sonra kim dilitecek? Bak bunlar hepsini Rubiyet'teki evet. pislik. Çok var Rubiyet'te hataları. Ama genel olarak ana hatlarıyla bir sorunları yoktu. Evet. O zaman eğer Mekkeli müşriklerin sorunları yaratmada, yağmur indirmede, rızık vermede bir sorunları olsaydı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ey amca la ilahe illallah de dediğinde demeyecek miydi? Sorun olmayan bir insan zaten derdi. Ha. Bilakis Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ona la ilahe illallah demesine gerek kalmazdı eğer tevhid, rububiyetse. Evet. Zaten onlar ya, mümindi. Ufak tefek ha. Zaten bir, ha. Ee, bir sürü şey var. Şimdi bu la ilahe illallah cümlesini başlı başına işleyeceğiz sıfırda, sıfırdan. Zaten dediğim gibi Türkiye'de uluhiyet, rububiyet dahi, bak rububiyet dahi sıfırdan işlenmesi lazım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 Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kısmet yaparken. Evet. Ne dedi? Buna ver ya Resulallah. Bu da mümin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? O müslim. Üç kere tekrarladı. Üç kere dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Müslim. Evet. Peki. O adam bu cariye gibi Allah'ın aşta olduğuna, Allah'ın semada olduğuna inanmıyor muydu? Ya Mekkeli müşriklerin bile şüphesi yoktu. Evet. İnanıyordu değil mi? Bunda şükür şüphe yok mu? Nasıl cariye Allah? Nasıl cariye?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 Gerehu ahabbe ileyhimin. Bu lafzından da ne anlıyoruz biz? Allah Resulü seviyordu onu. Tamam mı? Ama buna rağmen Müslim dedi. Cariye mümin dedi. Nasıl hayır edeceğiz bunları? Ben şimdi sana Kur'an'dan ve sünnetten net örnek veririm. Ne A.S. sahabeye Müslim demiyor ama en fasık, en zinakar, en günahkar Müslümana mü mümin diye Allah Kur'an'da. Hayır, nasıl hayır edeceğiz biz bunu? Değil mi? Bunların hepsi sorun. Biz imanı sıfırdan, kökten işlememiz lazım. Yani. Allah Kur'an'da ne diyor? E, hata ile adam öldürenin, hata ile birisini öldürenin ne yapması lazım? Evet. Tahriru rakabetin mü'mine. Mümin bir köle azad etmesi lazım. Evet. Değil mi? Mümin bir köle azad etmesi lazım. Şimdi bu adam fasık bir köle azal edemez mi? İlla böyle mi olacak. Ümmetin icmasıyla fasık da olsa, değil mi? Kafir olmadıktan, mürted olmadıktan sonra evet. onu azal edebilirsin. Bakalım Allah ne, ne ismi vermiş ona? Tahriru rakabetin mü'mine. Mümin bir köle azad et bu fasıha da ne ismi verdi Allah? Gerçekten. O saadın tezkiye ettiği sahabeydi. Ona ne dedi Allah Resulü? Müslüman. Mümin deme dedi. Güzel. Günümüzde şimdi köle olduğunu düşün. Çok fasık, zinakar. İçki içiyor, kumar oynuyor, her şey yapıyor. Tam bir pislik. Allah buna dahi ne ismi vermiş? Mümin. mümin. Çünkü ne diyor? Mümin bir köle azad. Sen onu azat edemez misin? E sen diyebilir misin? Ya Allah mümin bir köle azat etti de bu içki mi içki içiyor ben bunu azat edemem.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 Neyse. Şimdi <gülüyor> ne dedik biz? Hepsini işleyeceğiz bunların inşallah. İman iman? İmanı sıfırdan almamız lazım. Sebi hisime rabbike ala. Oraları geçtik. Evet. Şimdi ne dedik? Allah kelimesi o zaman fi'al kalıbından geliyor. Fi'al de ismi fail, ismi mef'ul. Örnek verelim fi'al kalıbının ismi mef'ule geldi. Mesela kitap. Kitap, fi'al. Bak kitap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 İlah yoktur manasını kastederek söylese ne olur bu adam? Kafir olur. Değil mi? Çünkü Allah'tan gayrı ilah var, çok. Gayri Allah onların tatlılarına da ilah demiş. Evet. Ha, ama hak ilah yok. O zaman onda da Bismillahirrahmanirrahim gibi ne var? Eksik bir kelime. Heh. Onlar o zaman o eksik kelime neyle tamamlanıyor? Biz diyoruz ki Allah'tan başka ibadet edilen yoktur. Var mı? Evet. Var. Allah'tan başka ibadet edilen çok. Evet. Ama hakkıyla ibadet edilen yok. O zaman oradaki kelime evet. hak. Has falan. Bunu özel tartışacağız La ilaillallah. Tamam? Evet. Onlar da ne demişti? Allah'tan başka düşünülecek yoktur. Yani nasıl? Evet. Mevcut. Onlar da mevcut kelimesini koymuş. O zaman... Allah'tan başka düşünülecek bir mevcut yoktur. Veya. Evet. Baya... Bazen biz çocukken şey yaparlar da Hakla ilaillallah. Ha ha. <gülüyor> <gülüyor> Hakla ilaillallah. Tabi doğru doğru. Tabi doğru. doğru. Şey şey Tabii, doğru. Orada Hak. La ilaillallah sıfırdan işleyeceğiz cümle. İnşallah. Tamam? Ya. Düşün ya La illallah bile şey eksik bilmiyor Türkiye'de. Evet. Ve farklı fiib mabda-i istikakeh. Min aleha ya'lehu uluhatan ve ilahatan ve uluhiyatan. Onları geçtik. Evet. Şimdi biz ne dedik aخی? Dedik ki, ismul celal. Ismul celal Allahu Teala'nın ismi kîle denmiştir ki innehu ismun camidun gayru mustaqqin. O camit bir isimdir, türelememiştir diyorlar. Evet. Tamam mı?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 Şimdi cevap vereceğiz ama ondan. Oku. İsmi Celal olan Allah adının türememiş, camit bir ismi olduğu söylenmiştir. Hmm. Çünkü türememiş diyor olmak... şimdi. E evet. Çünkü türemiş olmak, türediği kökün var olmasını gerekir. Türemiş şey. olmak, Allah'ın ismi türemişse bir kökü olacak var olduğu ki oradan çıkmış evet. olsun. E, Allah'tan önce bir şey yoktu ki. Allah'tan önce bir şey yoktu. Evet. E, neden türecek ki haşa Allah bir şeyden mi doğacak ismi?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 Rahman rahmet eden, alim e, bilen demek değildir onlar için. Bunlar işte ayin lam mim harfi, ra ha mim harfi gelmiş, yani. gelmiş yan yana bir güzel bir kelime oluşturmuş. Ha, bunun gibi bir şey yani düşün. Katıksız sade. Hiçbir sıfat yok altında. Adam diyor ki Çünkü biz türedi, türemiştir dediğimiz için ona sıfat vermek zorundayız. Sıfat vermek veriyorsak o türemiş olacak ki sıfat verelim. E şimdi tü, adam sana bir şüpheyle geldi. E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 Uluheter, yeter. Demin söyledim. Tamam. Şimdi buna cevap verelim. Bunu en güzel cevabı kim veriyor? Bu türemişse madem ki o zaman bir köküm olacak mesela. İbn-i Nerede veriyor? Sana verdiğim bir kitap ismi vardı. Beda'eul Feva'it. Dedim o kütüphanede olmak zorunda. Orada mesela güzel bir reddiye veriyor. Şimdi reddiye uzun. Ben çok kısa bir noktasını alacağım. En sonunu. O yeter. Artar bile. İleride bu. Bunu uzun şekilde okuruz. Şimdi e, diyor ki, başını okuyayım, sonra en sonunu. Diyor ki, Kali İbnül Kayyım. İbnül Kayyım demiş ki, Zâmez Süheyli ve şeyhuhu Ebu Bekir İbnül Arabi ennel isme gayra muştak. Süheyl ve şeyhı İbnül Arabi ne demişler? Allah ismi Muştak değil. Tamam mı? Çünkü, şundan şundan şundan dolayı diyorlar, o demin okuduğumuz yeri söylüyorlar. Evet. Tamam. Diyor ki, bak şimdi İbnül Kayyım. İnnena biz nani şunu kastetmiyoruz bir istikak türemiş kelimesiyle şunu kastetmiyoruz İlla illa enha mulaqiyetu limasadirha fi'l-lafzı vel-ma'na la enha mutawalledetun minha tawallud el-fer'i min aslihi ve tasmiyetun nuhhati lil-masdari vel-mushtaqi minhu aslan ve fer'an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 Biri diğerini kapsar ve ziyadesini kapsar manla olarak. Bu manalıdır. Yani ikisi de birbirinden ka birbirini kapsar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Böyle birisi diğerinden doğmuş değildir. İştiğak birisi diğerinden doğmuş manasında değildir. Evet. Nahiyeciler iştiğak derken işte bir ananın çocuktan doğması gibi veya ferin asıl asıldan doğup çıkması gibi değildir. Evet. Bilakis birbirini kapsayan şeylerdir ve ziyade ifade eder manada. Budur. Evet. Tamam. Heh. Cevabımız bu kadar basit şimdi burada başka ne diyor devam edelim e, bu kökün ibadet etmek anlamına gelen elehe ya lahu ilah eter uluhi eter derinlikli mi uluhi eter geldiği söylendiği gibi şaşırıp kalmayı ifade eden elehe ya lahu elehenden de söylenmiştir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 O halde o kendisine ibadet olunan me'lûh yani mabut anlamında ilahdır. Bundan dolayı İbn Abbas radıyallahu an Allah bütün mahlukatın üzerinde uluhiyet ve ubudiyet yani ibadet evet, h. Hmm. sahip olandır evet. demiştir. Bir Oku zayıf bu. Oku. İbn Abbas'tan bu rivayeti İbn Cerir Besmele'nin tefsirinde rivayet etmiştir. Şeyh Ahmet Şakir de bu hususta bu haberin sendesi zayıftır demek Şimdi ederim. zayıf mayıf. Tamam burası zayıf. Tabari, tabari tefsirin. Ta -ta Şimdi burada bir şey dikkatini çektim mi? Bu besmele'de bu türlü manaları böyle ilahtan gelmiş, diyetten gelmiş, evet. İbn-i Abbas'tan rivayet getirmiş. Bunu kim yapıyor? İbn-i Cerir tefsirinde. Evet. i̇bn Cerir kim? İlk tefsiri yazan Selef alim. Evet. Selef. Alim. Büyük alim ve Selef. Evet. Bak bunların hepsi demek Selef'in menajında var. Evet. Demek ki onlar bile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 Bu lafız asılı itibariyle bir sıfat olur. Aslı itibariyle bir sıfat olur. Evet. Yani ne demek? Biz ne diyoruz? Allah Azze ve Celle'nin her ismi bir sıfata, bir sıfata delalet, delalet eder. eder. Peki Allah ismi hangi sıfata delalet ediyor? Uluhiyye veya ubudiye, ubudiye. veya ilahiyye. Evet. Değil mi? Ve uluhe hepsi evet. sıfat. Yani ibadet. Bunların ortak manası ibadet. Evet. Yani mabut İbadet edilen. Allah ibadet edilen. Allah zul uluhiyye. Uluhiyet sahibi demek evet. Tamam Uluhiyet. Yani ibadet edine. Oku. Aynı yeri. Allah lafzının bir kökten türediğini kabul eden görüşe göre bu lafız aslı itibariyle bir sıfat olur. Tamam. Buraya kadar söyledik. Ee? Ancak özel isim olması daha ağır bastığından ha. dolayı. Şimdi sıfat ayrı bir şeydir. Bir şeyin özel isim olması ayrı bir şeydir. Evet. Değil mi? Devam et.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 Evet. O yüzden mesela buradan delil getiriyor bazı ehl-i sünnet diyorlar ki Allah'ın en büyük, en azim ismi Allah'tır. Neden? Çünkü bütün isimler O'na tabi olmuş hep. Evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şu Allah'la, bu Allah'la vesaire hep O'na tabi olmuşlar. Ama Allah ismi hiçbir ismine tabi olarak gelmemiş evet. sıfat manasında. Yani hepsini kapsıyor Hepsini kapsıyor. Evet. O yüzden biz ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle. Evet. Allah'ın hangi ismiyle? Bütün ismi, umum. Evet. Yok. Bismillah. Bismillah de mesela. Allah'ın ismiyle. Allah'ın hangi sahip. ismi? Bütün ismi. Bütün Çünkü neden? Orada isim müfret gelmiş. Müfret müdafı olunca umum ifade eder. Yani Allah'ın bütün ismiyle. Hı. Bak hep Allah'ın ismine tabi olmuş. Eee? Ancak özel isim olması daha ağır, bas daha ağır bastığından dolayı diğer isimlerle onun hakkında haber verilir ve ona sıfat olurlar. Hmm. Diğer isimlerle ona haber ver. Mesela. Allah Bismillahirrahmanirrahim'de Allah'ın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 Gerçek anlamda bir sıfatıdır. Evet. Rahmet. Evet. Bunu neden söylüyor şimdi göreceğiz. Evet. Mu Muattilenin ileri sürdüğü gibi rahmetten kasıt, mesela iyilik yapmayı dilemekte olduğu gibi rahmetin gereği olan şeyleri de, dilemektir. Şeklindeki açıklama doğru değildir. Evet. Biz diyoruz ki Allah'ın rahmet sıfatı var. Değil mi? Muattile ehli ne diyor? Mesela ki eşareler. eşariler diyor ki Allah rahmet Rahman ismini söylüyor. Tamam rahmet ama biz rahmete onun sıfatıdır diye inanmayız. Evet. Ne diye inanırız? Rahmet ihsan ettiğini dilemesidir deriz. Rahmet ihsan ettiğini ihsan etmeyi dileme, dilemektir diyor. Rahmet ihsan etmeyi dilemek. Mesela biz diyoruz ki Allah e, işte sever. Sevme sıfatı var. Onlar diyor ki Allah sever diyor ama sevme sıfatı yok.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 Mecbur gireceğiz bunlara. Bak şimdi. Eşariler Allah Azze ve Celle'nin ilk dönemlerinde ilk bir sürü sıfatını kabul ediyorlardı. Hatta istivayı bile. Sonradan kelam ulaştı vesaire sekiz sıfatını kabul ettiler. Sonra o bir, birisi daha hasf oldu. Geriye ne kaldı? Birisi. Yedi. Yedi üzerine mukarrar kılındı. Bunlardan bir tanesini irade Yazıyorum. İrade. Eşar değil Eşariler. Matürdiler de öyle. İrade sıfatını kabul eder. Dilemek. istemek. irade etmek. Tamam Şimdi bu mevzuyla alakalı. Biz ne diyoruz? ehli sünnet olarak. Diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin isimleri var. Başka? Sıfatları var. Sıfatları var. Diyoruz ki mesela bu sıfatlardan bir tanesi kızmak. Bir tanesi işte bu rahmet etmek. Evet. İşte bir tanesi sevmek. Evet. Bir tanesi ee, cezalandırmak. Tüm mü böyle? Evet. Ha.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 Diyorlar işte işte meylül kalbi ilel metlûb. Talep edilen şeye kalbin meyletmesi. Tamam mı? E Allah'ta kalp mi var ki böyle meyletsin? Hani sen sevdiğin zaman, birisini sevdiğin zaman o duyguyu hissediyorsun değil mi? Şimdi bak, şuna da bir değinim. Tariflerin duygusu olmaz. Tamam mı? Tariflerin aslen duygusu olmaz. Tarif bir insan desen ki korkmak nedir? Bu belli. Susamak nedir? Bu belli. Sevmek nedir? Bunu hepimiz biliriz. Zihnimizde tasavvur ediyor zamanı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 Gökten iner, böyle şeffaftır. Evet. Değil mi? Böyle sıvı bir maddedir. İşte, ne bileyim? Yoktu He, kokusu yoktur, rengi yoktur. Evet. E, i̇çtiğin zaman e, belli bir gıdanı karşılar vesaire. Adam bu sefer o kadar malumat yükledin ki başka bir şeyle karıştırır belki sonra. Tamam mı? Evet. O yüzden su sudur, korkma korkmadır. İşte korkmaya vecil demişler. Tevakkûl kalbi fî e, minel mehûf. Böyle bir tarifler yapmışlar. İşte kızma işte demin söylediğim gibi. den demfil uruk.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 sevme meylül kalbi ile metlub. Talep edilen şey kalb meylülisidir. Ya iyi de bunları ne yapacağız? Diyorlar ki ya bunları iradeye döndüreceğiz. İbnü i Teymiyye diyor tam iyi o zaman irade ne demek? Değil mi? و... Meylül kalbi ile metlub fi celbi menfaatin ev def'i madarratin. Mesela böyle bir tarif yapılabilir. İbnü i Teymiyye diyor. Yani irade, irade, bir şeyi irade etmek, dilemek ne demek? Bir faydayı elde etmek için veya bir zararı def etmek için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 Şimdi oku bakayım Şeyh'im dedin, Şimdi daha iyi anlayacağız. Rahmet şanı yüce Allah'ın celaline yakışan bir şekilde gerçek anlamda bir sıfatıdır. Muaddilenin ileri sürdüğü Gerçek gibi. anlamda bir evet. sıfatıdır. Evet. Sıfatın lazımı değildir. Bak. Bunların söylediği nedir? Lazımı. Şimdi bir insan birini seversen, onu mukafatlandırmak isterdi mi? Ama evet. Mukafatlandırabilir de, mükafatlandırmaya Bilirdim. bilir de. Oğlu geldi karnı aldı. Babası ona oyuncak da alabilirdi, almayabilirdi. Öyleydi. Hatta tutup dövebilirdi evet. oğlunu. Canı ister döver yani. Evet. Değil mi? Sevinçten döver oğlunu mesela yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onlar lazımlarını zikrediyorlar. Yani Allah rahmet etmesi heh, rahmetin lazımı gerektirir. Yani ne demek? Allah rahmeti etmesi ihsan etmeyi dilemesidir. Bak yine iradeye döndürdüler sıfatı. Hepsini ne yaptılar? Tek bir sıfat adında topladılar. Kendilerinin işine geldi. Gruplara ayrı bir şey yapıyorlar. Ee. Muadilenin ileri sürdüğü gibi, rahmetten kasıt mesela ilik yapmayı dilemek ha. dilemekte olduğu gibi, rahmetin gereği olan şeyleri... Bak gereği, ile... lazımı yani. Evet. Şeklindeki açıklama doğru değildir. Doğru değildir. Yüce Allah'ın izniyle buna dair geniş açıklamalar ileride gelecekler. Tamam, inşallah. Biz de ileride daha tavsille anlatacağız. Hatta Şeyhülislam'ın reddilerini daha iyi daha geniş vermeye çalışacağız. Ee? Rahman ve Rahim'in birlikte kullanılması hususunda da görüş ayrılığı vardır. Evet. Bu görüşe göre Er-Rahman, dünyada rahmeti her şeyi kuşatmış olan... Bunların hepsini anlattık değil evet. mi? Evet. evet. Çünkü faalan kipi dok oluşa ve hmm. çok... Faalan fa kipini var. anlattık. Faalan kipi evet. siava imtila ifade evet. eder dedik. Evet. Değil mi? Evet. Bir de başka ne verdik? Ziyadetül mebna tedullâ ilâ evet. ziyadetül mânâ bunların hepsini evet. anlattık. Evet. evet. Dok oluşa ve çokluğa delaletler. Errahim ise bunlar hepsini şey Useymin şeyh anlatıyor ha. Halerras evet, bu. Evet. sözü. E? Errahim ise ahirette rahmetini özel olarak müminlere tahsis edecek olan demektir. Evet. Bunun akside söylenmiştir. Evet. Büyük Akside söylenmiştir. Evet. İbnül Kayyib Allah rah Allah'ı rahmeti üzerine olsun. Amin. Rahman adının şanı yüce Allah'ın zatı ile kaim sıfata delalet ettiğini Er -Rahim, Errahimin de e, kendisine rahmet olmana ...tahalluk edişine delalet ettiğini kabul etmektedir. Evet hepsini anlattık. Bundan dolayı... Devam Devam devam. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de... Er rahman adı müteaddi, geçişli olarak gelmemiştir. Mesela Yüce Allah... Yani o müteaddi, geçişli gelmemiştir. Yani Allah onlara rahman eder dememiştir. Evet. Geçmemiştir o rahman ismi kulların üzerine yani evet. şöyle... E, e, ...fiil babından. Evet müteaddi o demek, lazım kendisinde durdurdur. mesela. Şimdi Allah'ın isimleri iki ayırır, müteaddi lazım. Evet. Müteaddi ne demek? Allah'ın bir ismi vardır, o ismin altında bir fiil gerçekleştirir e, birilerine karşı, mahlukatlara karşı ona geçişli isim evet. denir. Mesela Rahim. Allah'ın ismidir Rahim. Değil mi? Evet. Bu Allah'ın ismi. Ne yaptı Allah? O isimle rahmet etti diyelim. Bak geç, geçti onun rahmeti başkasına o isimin manası başkasına geçti tesir babında. Evet. Bazı isim de vardır, kendisinde de eder, tabiri caizse. Karşı tarafa geçmez. Mesela hay, dili olmasa Allah'ın. Allah'ın dili olması kimle alakalı? Bir mahlukat. Kendi zatında durmuş. Ama rahim olması hem kendi sıfatı hem de o sıfatı birilerine geçiriyor. Yani o sıfatın lazımlarını birine geçiriyor. Evet. Tamam mı? Evet. Orayı şimdi biraz geriye al oku. Ee, bunda, şey Büyük <gülüyor> ilim adamı, İbnül kayıp, Allah'ın rahmeti üzerine olsun.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 diye buyurmaktadır. Fakat Rahman'dır diye buyurmamaktadır. Evet. Bu açıklama her iki isim arasında arasındaki farkı ortaya koyan açıklamaların en güzelidir. Evet. İbn-i Abbas'ın da... O zaman bu da ikinci görüşü tercih ediyormuş değil mi? Bizim tercih ettiğimiz ikinci görüşü evet. tercih ediyormuş. Evet. Şeyh Hüseyin'in de Beykuniye'de bu görüşü tercih ediyor. Evet. Yani demiyor işte Rahim müminler, Rahman, Umum falan. Diyorlar ki yok. O Rahman e, zat sıfat, Rahim fiil-i sıfat. Evet. evet. Bu açıklama her iki isim arasındaki farkı, farkı ortaya koyan açıklamaların en güzelidir. İbn al da şöyle dediği rivayet edilmektedir. Evet. Bunlar son derece son derece dikkatli iki isimdir. Rakiki yani böyle ince, nazik, evet. hani çok incessin dersin ya yani böyle birisine kibarca. Hani evet. rakiki evet. böyle işte çok ince, yani Allah böyle tabir haşa. Yani biz lazımlarını söyle işte böyle çok e, naziktir kullarına karşı, incedir o manada. Tamam mı? tabiri caizse. Okuyalım bakayım ne diyecek şimdi hadis-i hata hakkında. dikkatli iki isimdir. Heh. Bunların biri diğerinden daha dikkatlidir iki. Burada evet. bir açıklama yapmışlar. Şey Uydurma bir rivayettir. Bunu el beyhaki el esma ve sıfatta sayfa 71 rivayet etmiş olup bunun rivayet zincirinde yer alanlar bir yalancılar silsilesidir. Evet. Çünkü bunu Muhammed bin Mervan el kelbiden o Ebu Salih'ten o i̇bn Abbaslar rivayet etmiştir. Evet. Suviyeti el itkan. İtkan ne? İtkan Kur'an ilmi ile alakalı, evet. Ulumul Kur'an'la alakalı. Evet. Ee, yani zaten 2-3 tane var böyle kaynak Kur'an ilimleri ile alakalı en güzellerden bir tanesi işte budur İtkân. Bir de Burhan var. Evet. evet. 2 242 Abdül şöyle demektedir. İbn Abbas tefsirinin rivayet e, yollarının en gevşeyi El Kelbi'nin Ebu Salih'te onun İbn Abbas'tan diye yaptığı rivayettir. Şayet buna bir de Muhammed bin Mervan es suddi es Sayir de ilave edilecek olursa artık bu yalancılar silselesidir. Evet. Buyur baktılar. Ayrıca bakınız Tefsir, tefsir İbn Abbas ve e, Merbietuhi Tefsir min Kutubus, kutubus Sünne. Min Kutubus Sünne. 26. Evet. Beyhaki şu şuav, Abul İman hı hı. E, 5 299'da Mukatil bir Süleyman'dan o da daha hakkar, daha o da İbn-i merfu olarak şöyle dediği rivayet, et, rivayet etmektedir. Kul Bismillahirrahmanirrahim dediği takdirde Yüce Allah kulun biri diğerinden daha incelikli, iki incelikli. Bak o iki bu sefer incelikli diye tercüme evet, etmişti. Evet. İsim ile bana dua etti. Rahim Rahman'dan daha incedir, rakiktir. İkisi de birbirinden rakiktir. Şimdi burada bir talik düşeyim ben. i̇bn Faris var. i̇bn Faris e, Arap dili edebiyatında alimdir kaynak sözlüğü de var. İbnü Fâreş'in Mu'cemü kaidatül diye. Mesela orada Rah Rahman'ı anlatırken diyor ki "Er-Ra evet. mim ve Lâ ha'u bir asla delalet eder, يدل ala o da şuna delalet eder, rikka. İncelik, derler. Evet. Bu bizim zihnimizde tasavvur ettiğimiz mana. Ama Allah hakkında ne diyoruz? Rahmandır. Evet. Ne bunun manası ince mi demek, rikka mı demek girmiyor oralara. Evet. Sen mana zihnen biliyor musun onun manasını?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 Aslı ise iki Rafik şeklindedir. Rafik ise yüce Allah'ın isimlerindendir. Diyor. Ha şey onu mu diyorsun? Aha. Geri al biraz, geri al hey başla. De i̇ki incelikli Rakik. Heh, ifadesinin... Rakik, heh, orası ha. Rakik. Heh, tamam. Ondan sonraki Rafik. İfadesinin heh. burada rivayetin aslında meydana gelmiş bir tahsis, lafız değiştirmesi olduğu söylenmiş. Tamam. Aslı ise iki Rafik şeklindedir. Tamam. Rafik ise yüce Allah'ın isimlerindendir. Eserin muhakkiki Abdul Ali Habib ise Şöyle demektedir. Bu rivayetin senedi zayıftır. Senedinde meçhul ravi vardır. Evet. Mukatil bin Süleyman da itham edilmiştir. Maruf, Mukatil bin Süleyman'ın müttehim evet. olduğu, evet. Eddahak ise i̇bn Abbas'tan rivayet işitmemiştir. Evet, munkatâh. Okuduğumuzda Bu okuduğu şey... Tamam, zayıf o zaman. Evet. Bu açıklamada... Sakkaf, sakkaf. Ha, yani Tahkikler sakkafın. Tamam. Olunca ne terakaf la'lana deme la'lana terakaf inde hasa ala yoksa biz burada bitirmediğimiz yer mi var yerde yok oku oku biraz daha oku burada yeni bir mevzuya geçmedik devam et bismillah tamam kimisi de besmele'deki errahman isminin ismi celali sıfatı olmasını kabul etmemektedir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 Öğretmen Ahmet. Sıfat Değil mi? Alim Ahmet. Evet. Hı? Mesela işte e, işte güzel Ayşe. Böyle tamam mı? Evet. Ha, böyle yapıyoruz. Şimdi bu Rahman Rahim Allah'a sıfat, sıfat olarak gelmiş. gelmiş. Evet. E, özel isim sıfat olur mu? Değil mi? Mesela sen diyebilir misin? İşte sıfat kastederek işte e, Ali Yılmaz. E, işte e, Muhammed Yılmaz. Tamam mı? Sıfat olarak söyleyemezsin. Evet. Muhammed İlmaz isim olarak var Türkçe'de. Sıfat olarak söylemiyorsun sen onu. Özel isimler sıfat olmaz aslen. Evet. E biz ama ne diyor? Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Evet. İki tane özel ismini söylüyoruz. Al, a, Allah odur Cık. Şimdi nasıl olacak bu? Böyle karşı geliyorlar ehl Sünnet'e. Evet. Diyorlar ki bu Rahman ve Rahim özel isim. Özel isimler nasıl sıfat olsun? Biz ne diyoruz? Ediyor, ha, biz ne diyoruz? Diyoruz ki Allah'ın her ismi nedir? sıfattır? Yani Allah'ın isimleri hem özel isimdir hem de sıfattır. Özel ismi biz Allah'a burada sıfat yaparken sıfatı itibar alarak, o özel isimlerin sıfatını itibar alarak Allah'a sıfat kılıyoruz. Evet. Tamam O zaman diyoruz ki Allah'ın isimleri hem özel isimdir hem de sıfattır. Biz bunu en baştan beri hep söylüyoruz. Evet. Tamam O yüzden burada hiçbir teşkil edecek, engel teşkil edecek. Bedal Fevade İbn Kayyum'unu güzel anlatıyor. Alcan o Bedal Fevade'i en sonunda. Hadi bakayım. Tamam. Türkiye'den alma. baskısı güzel değil. Suud'dan bulacağız onu. Evet. Devam. Tamam. Doğru olan ise bu ismin muhteves, muhte muhtevasındaki sıfat anlamı nazar itibarı alınarak ismi Celal'in sıfatı olduğudur. Buna göre Errahman Yüce Allah'ın hem adı hem sıfatıdır. Heh. Tamam. geldi doğru. Tamam. Evet. Onun ismi, isim olması sıfat olmasına aykırı değildir. Evet. Söyledim. Değil hı hı. O sıfat olması itibariyle evet. yüce Allah'ın ismine tabi olarak zikredilmiştir. Ha, sıfat olması itibariyle evet. Allah'ın ismine sıfat olarak gelir tabi evet. olarak. Ha. Evet. İsim olması itibariyle de Kur'an-ı Kerim'de başka bir isme tabi olmadan özel bir isim olarak da varid olmuştur. Ha. Bazen Rahman bir gelmiştir. Hiçbir evet. isme tabi olmadan evet. özel olarak. Mesela evet. rahmanu Aleyl Arşist de etmiştir. Tek başına. Evet. Demek ki özel isim burada. Evet. Orada da tabi olmuş. Demek ki sıfat. Bu ayetler ispatlıyor bunu. Tamam mı? Evet. Bitiriyor mu orada? Yeni konu geliyor. İbn-i e, şey, Tamam. Konu. Burada duruyoruz. Hazabı Ayet, Ayet oku. Oku yani bakayım. Sen okudu gerçi. Oku. Yüce Allah'ın Rahman Arş'a istiva etmiştir. Tamamen hmm. buyruğunda olduğu gibi. Ee, evet. Müstakil olarak zikredim. Hiçbir şeye tabi olmadan. Özel ismi itibar aldık burada.